Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin ve khatamin nebiyyine vel murselin ve ala alihi ve sahbihi ttayyibine ttahirin ve men walahum ve nasarahum ve rafaa rayetahum ila yevmuddin amma ba'du bücün arkadaşlar çok önemli bir mesele var onunla ilgili bir ders yapmayı icap etmeyi gördüm o da nedir çok sorular geldi zamanla geliyordu biz kısa cevaplar veriyorduk bu sorulara ee, insanlar tatmin olmuyordular delilleriyle istiyorlar bu da ne meselesidir misak misak nedir akidemizde bizim misak diye bir itikat var o da nedir öhüt. Allah Subhanahu ve teala babamızın belinden zürriyetini almış, orada vahd almış olardan. Bu misak ilgili çok sorular geliyorlar. Var mı yok mu? Zayıf mı, doğru mu? İhtilaflar var. Doğrusu nedir? Ehli sünnet itikadına göre bu nedir? Önce derse başlamadan önce ben burada bir şey açıklamak istiyorum. Biz ehli sünnet derken bugün de arkadaşlar diyorlar her çeşit piyeslere ehli sünnet diyor. Biz ehli sünnet derken Şimdi bir dene ben ehli sünnetim altını doldurmasa o muddaidir yani iddia edendir. Biz o ehli sünnet olamaz. Bizi bizi onunla sorgulayamazsınız. Kim ehli sünnettir? Kim ehli sünnetin altını dolduranıysa. Bir ara ehli sünnet nedir? Ehli sünnet vel cemaat. Sünnet sünnetin ehli yani sünnete sahip çıkan. Cemaat o sünnetin etrafında toplanan cemaattir. Bu nedir? Ehli sünnet vel cemaat. Yani o sünnetin, o cemaatin sahipleri. Bir dene o sünneti sarılmasa, nasıl cemaat olur? Ve nasıl sahibi olur ehli olur? Onun için eydir bu cum ehli sünnet nedir? Ehli sünnet. Sünnet zaten elimizde var. kütüb sittedir bütün şeriattir. Ama sünnet elimizde olduğu için kitaplardan biz direkt kitaplara sarılsak olmuyor. Demek ki bu sünneti canlandıran lazım. O da kimdir? Birinci kuşak sahaba, sonra tabi'in, sonra atba tabi'inde noktalanmış mesela. Dört imam gelmiş, ehli Sünnet'in dört meşhur imamı, Abu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed İbni Hanbel radıyallahu anhum ecme'in. Bunlar ne yapmışlar? Bunlar ehli Sünnet'in itikadını, amelini toplamışlar, bu dördünün süzgecinden geçmiş. İtikad meselesinde matemat bular muhtelif değiller. İtikadları hepsinin aynandır Ademze'ye kadar. Fıkıhta da şeriatimiz gereği bir zenginlik olduğu için fıkıhta da bazı konularda ihtilaf olmuş cüz'i meselelerde. Burada bir parantez atayım. Bazen arkadaşlar dört mezhep arasında fark var zannediyorlar. Dört mezhep arasında aslında uçurum kaderi fark yoktur. Dört mezhep arasındaki ihtilafler yüzdesiyle konuşsak yüzde %20 15 fark var. Yüzde %80 85 anlaşmışlar. Demek ki o fark da zenginliğin farkıdır. Şimdi bir bina esnek olmasa o bina en küçük depremde çöker. Bizim şeriatimizde biraz esneklik olmasa ne olur? Biterdir. 1400 senelik şeriat olduğu için bir de ahirete kadar devam ettiği için bu şeriat çökmemek için Allah Teala o esnekliği o ihtilafı o ihtilaf bir zenginliktir. Neh hangi ihtilaf ihtilaf teşebbürdür? Biri ihtilaf kabul eder çünkü çi tarafında delilleri var. Bunun bu çi taraf da kendine göre bir şey anlar hadisten. Bu ihtilaf makbuldur. İh, makbul olmayan ihtilaf hangisidir? Odur ki bir tarafın delili var, o bir tarafın çürüşü var. Bu din görüşten olmaz. Bu din neyle olur? İtikatla. E, i̇nançla, delille, nekille ne olur? Evet şimdi biz itikat derken ehli i sünnetin selef-i salihinin itikadinde ne var? Misak meselesi. İ misaka iman etmek. Misak vel Ahd bu kitaplarımızda Arapça terim olarak geçer. Hangi kitaplarımızda? itikat kitabında. Hangi itikat kitabında? Dört imamdan gelen bize itikat kitabında. Biz dört imamı fıkıhta teklid ediyorsak daha evledir itikatta teklid ederim olanın peşine giderim. Çünkü onlar sağlam imamlardılar. Ümmet icma etmiş onların peşinde. Hangi alim peşinde gidiyorsa biz o alimlere itibar ederiz. Şimdi misak meselesi nedir? Birçok soruda arkadaşlar birçok insan misak meselesini bilmiyor. Birçoğu da kulaktan duymadır. Ama bunun hakkıyla bu mesele nedir? Canlı olarak bu mesele kitaplarımızda dört imamın itikadında ve bize bugüne kadar nasıl aktarılmış? Bunu bilmemiz lazım. Önce kısaca misaka bir göz atsak misakın neyini işleyeceğiz inşallah burada? Tanımını eee Delillerini getireceğiz kitap sünnetten sonra ayetleri biraz açıklayacağız sonra alimlerin misak hakkında sözlerini getireceğiz sonra misak nedir ondan sonra bunu anladıktan sonra misakla ilgili e, bazı meseleler var onlar da kırk kusur meseledir onları da tek tek ben zikredeceğim inşallah misakı e, tamamlansın diye yani o meseleler aynen ki sorulardır insanlar devamlı bana sormuşlar yeni kitaplarımızda geçiyor onları topladım hepsini o sorulara cevap veririz bir meseledir yani insanın akılda bir Müslüman akla takılan misakla ilgili soruları meseleleri cevaplarız İnşallah Allah izin verse bu misak dersi tamamlanır önce misak nedir bunun bir tanımına baka bakacağız Arapça misak nedir Misak yani Sıkı bağlanmak e, Şiddetle Bağlanmak ne misak Diyerler Sıkı bağlandı bağladın bir ipi Vethk ettin onu Yani bir ipi düğün ettin yen yani bir ipi bir ağaca bağladın Sıkı bu ne yaptın misak Diyerler Bu lügatçedir Bir de Arapçada Ehid Ehid nedir söz almaktır Sıkı bir söz almaktır yani allah Teala ayette geçtiği gibi Beni İsrail'den misak aldı. Ne misak aldı? İman edeceksiniz, Allah'a şirk koşmayacaksınız, iyi insanlara iyi geçireceksiniz, namaz kılacaksınız, zekat vereceksiniz, hatta Tur dağın üzerlerine kaldırdı, söz aldı onlardan. İşte buna ne derler? Misak derler. Şer'en, şer'i terimde, istilahta misak nedir? İstilahta, akide derslerinde bizim misak geçerken, Evet şey lügatça anlamıyla bağlantısı var ama misak akidede ne anlıyoruz? Misak Allah subhanehu ve teala hazret adamın hazret adamdan babamızın belinden zürriyetini çıkarttı. Oları hepsini önünde düzdü bele. kıyamata kadar ne kadar hazret adamın belinden insan gelir onun zürriyetinden hepsini önüne getirdi. Ondan sonra onlardan söz aldı. Ben Rabbinizim. Evet dedilersem bizim Rabbimizsin. Bana şirk koşar mısınız yoksa tevhid edersiniz? Ben Biz sana tevhid ederiz şirk koşmayız. Söz aldı. Ondan sonra Allah şahit oldu. Melekler şahit oldu. Hazret Adem bu olaya şahit oldu. Bu kısacası misaktır. Bu kısacası terimde misaktır. Şimdi bir daha Kısaca Misak'ın olaylarına e, hızlı şekilde ondan sonra ayeti ben açıklayacağım inşallah. Misak dedik, Hazret Adem'i Allah Subhanehu Teala yarattıktan sonra yer üzerinde e, ne yaptı? Belinden belini sildi sağıyla Rabbil Alemin. Şimdi delillere geleceğiz. Hadis ayette geçiyor. Sağıyla Allahu Teala belini Hazret böyle mesetti. etti. Meshederken bütün belinde yarattığı kıyamet gününe kadar zürriyetinden nesme gibi zerre gibi çıktı. Zerre nedir? Karıntanın küçücük balası onun gibi önünde sarıldılar. Ondan sonra onları konuşturdu. Ruh verdi onlara. Hepsi konuştu. Dedi ben sizin Rabbinizim, Melikinizim. Benden başka ilah var mı? Benden başka İlah yoktur. Bana da şirk koşmayın. Bana da sadece ibadet edersiniz. Onlar da bütün insaniyet, Adam oğulları hepsi bu konuya ikrar ettiler. Ne dediler? Bela. Dediler, ikrar ettiler. Ondan sonra Rabbil Alemin kendisi dedi ben şahidim bu olaya. Oradaki bütün melekleri şahit kıldı. Hazret Adem'i şahit kıldı. Bundan dolayı Buna ne deriz? Misak deriz. Ondan dolayı bu misak, bu misak insanın fıtratına bağlı oldu. Yani insanın fıtratında doğarçan bir insan bu misak var. Evet bu misak insan hatırlamaz ama fıtratında bu var. Nasıl var? Ee, yani bir tane bir peygamber gelip Allah bir dışarı yoktur hemen iman ediyorsun. Neden? O fıtratın otomatik olarak devreye geçiyor. Bu fıtrat doğdu çocuk Allah birdir şeriki yoktur olur ondan sonra Resulullah'ın dediği gibi babası istese bunun fıtratını bozar istese toplum fıtratını bozar yani de toplum onun tevhidini canlandırır bu misaktır şimdi bunun delilleri nedir bunun delilleri kitap ve sünnette var kitap ve sünnetteki delilleri nedir Misakla ilgili apaçuk bir tane ayet var. Diğeri detaylı yollardan ayet var. Hadisler ise çoktur. Şimdi ayete gelelim. Ayette Araf suresinde 172-173. ayet. Araf suresinde Allah Subhanahu ve teala şöyle buyuruyor: Wa id ahdna wa id ahdarabbuka min min bani من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألاست بربكم قالوا بلا شهيدنا قالوا بلا شهيدنا أنت تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْقِلُونَ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ Bu ayet, iki ayet, A'raf surasında, 170-173. ayette, Allah subhanahu ta'ala misakı böyle açılıyor. Bu ayetin anlamına gelirken, ayetin anlamı açıktır. Ne diyor? Ve iz akhadha rabbuka min bani adem min zuhurihim Allah Sübhanahu ve Teala aldı diyor. Neyi aldı? Misakı aldı diyor. Hazret Adam'ın belinden, yende yani zürriyetinin belinden çıkan neler yaratanları. Bunu nereden aldı Allah Sübhanahu ve Teala? Hazret Adam'ın belinden aldı. Şimdi hadisleri de açıklarız inşallah. Belinden, Hazret Adem'in Allah Teala beline sağıyla mesh etti böyle sildi. Oradan nesme gibi belinden ne çıktı? Bu canlı olarak e, küçücük insanları Allah Teala kıyamata kadar onun önünde yarattı. Hatta hadislerde geçir diyor. Tarak nasıl saçta? Tararsın saçını böyle. Öne taraf dökülür başındaki bütün şeyler. Böyle hepsi döküldü. Min beni Ademe burada ayette Adem oğulların belinden indi. Hadislerde Adem'in belinden geldi. Burada bir ihtilaf var ama çizsi de aynandır. Hazret Adem'in belinden Alimler diyorlar, müfessirler, e, Hazret Adem'in belinden aldı. Bir rivayette de zuhurihim, oların bellerinden aldı. Yani birinci kuşakın belinden aldı, ikinci kuşakın, üçüncü kuşakın muhakeze. Bel de çünkü zürriyet nedir? Beldedir. Erçeğin zürriyeti belinde olduğu için belinden aldı. Kadının da gözkündedir. Bu nerede geçiyor? Tarık şurası 7. ayette Yukhrucu min sulbi ve't taraeb. Allah Teala meniyi erkeğin belinden çıkartır. 13 zürriyet belden geliyor. Zürriyetihim zürriyet nedir? O Hazret Adem'in zürriyeti. Yani ondan türeyen kıyamet gününe kadar ne? Onun zürriyeti. Hazret Adem'in Adem oğulları yani yer üzerinde Mükellef olan oğulları kıyamet gününe kadar oları çıkarttı. Ve eşheduhum. Ne yaptı? Şahit kıldır oları. Nedir şahadet? Yani ben şahitlik yapıyorum. Ben ikrar ediyorum. Evet. Neye ikrar ettirdi olara? Fıtrat, tevhid, Allah'a şirk koşmamakta. Bu çizsi ikrardır. Alâ enfusihim nefislerine. Yani biz söz aldı olardan. Misak aldı olardan. Nedir? Benden başka kimseye ibadet etmeyacaksınız. Bana şirk koşmayacaksınız. Bu çizsini Allah subhanehu teala oğlunun zürriyetinin belinden misakı aldı. Sözü aldı. Olar söz nasıl alındı? Ayette geçtik gibi. Eleste Eleste ben sizin Rabbiniz değilim. Burada soru şeklinde Burada soru nedir? Tekrir sorusu alimler diyorlar. Yani e, tekrir nedir? Yani ikrar etme sorusudur. Mesela bir sen bir, bir bir bir bir denenin yanında çalışıyorsun. O patron sene ne dese onu yapacaksın. Patron sen yapmasan patron der niye yapmadın? Ben senin patronun değil miyim? soruyor. E bir patronumsun ama soruyor ikrar ettirsin işçiyi sen beni benim sözüme uymak zorundasın. Benim yanımda çalışıyorsun niye yapmadın diyor. Onun için allah Teala de burada soruyor. Eleste bir Rabbikum ben Rabbiniz miyim? Kıyam o zürriyeti hepsini görüyorlar. İkrar ettiler. Evet ya Rabbi sen Rabbimizsin. Soruyor allah Teala. Eleste bir Rabbikum. Rabbiniz değil miyim? Bu Rabbimin azamatını tabii o nesil gördü anlar. Gaybde oldukları için. Kalu dediler. Kim dedi? O zürriyet. Hazret Adem'den yani Habil'den ta en son kişiye kadar. Kıyamet kopmadan öncaya kadar. Hepsi orada mevcuttur. Ne dediler? Kalu dediler. Bela. Evet dediler. Bela kelimesi arkadaşlar Arapçada yani kesin. Evet diyebilirsin. Mesela ne'im diyebilirsin Arapçada ama nedir? Ne'im ben katılmıyorum. Ne'im ben katılıyorum. Ama Bela yani kesin. Hiçbir tevhile bab kalmıyor. Şehidine şahadet ettik bela. Evet biz şehadet ederiz sen bizim Rabbimizsin sana şirk koşmazız. Burada alimler ihtilaf oldu. İhtilaf ettiler. Acaba bunlar manevi bela dediler yoksa istintak ettiler yani lafz ettiler. Alimlerimiz cumhur üleme dört imam ilmi ne diyor? Hakkıyla istintaq ettiler hakkıyla bela dediler. Allah Teala kadirdir, onları yarattı. Ne dediler? Bela dediler. Allah Subhanehu Teala her şeye nedir? Kadirdir. Onlar hakkıyla bela dediler. Dediklerden sonra e, ondan sonra hepsi bela dediler. Şehadet oldu burada. Kim şehadet oldu burada? Allah Teala dedik. Melekler, e, Hazret Adam şahit oldu. Ve Sair mehlukatlar da şahit oldu. Yani yer, gök, uzay hepsi şahitlik etti. Orada allah Teala bu azim sahnede allah Teala onları istintak etti. Hepsi de şahitlik etti. En tekulu yevmel kıyama. Bu şahitlik aldıktan sonra allah Teala dedi artık siz ikrar ettikten sonra kıyamet gününde gelip demeyin biz gafillerden iyiydik, duymadık, bilmedik, unuttuk. Çünkü burada ikrar ettiniz. Bu birinci mahzareti kastrabil alemin. İnne kunna an hada gafilin. Biz bunlardan gaflattayız. Sonra ne dedi? Utakulu e innema eshrake abauna min qablu ve kunna zurriyeten min ba'dihim. Yani de dersiniz bizim babamız şirk koştu. Gözümüz açtı babamız şirk koşur. Biz de onlara tabi olduk. Onun için diyor bu mazaretler kıyamet gününde kabul olunmaz. Sonra ne dersiniz bir de diyor bima faale mubtilun ya rabbi kıyamet günde hicret cehennemde bunlar ateş açılırken melekler sorarken bunlardan bunu mazaret verirler diğer ayetlerde ama Allah Teala burada mazareti kapatmış derler biz babalarımıza uyduk oların günahlarıyla mı bizi mi şey yapıyorsunuz azap veriyorsunuz ve kadalika nufsil el ayati vel alahum ondan dolayı biz bu ayetleri İnsan oğluna gösteririz. Hatta bize dönsüler. Evet bu birinci ayet. Şeyle ilgili. İkinci ayet Rum surasında 63. ayet. O da nedir? فَاقِمْ وَجْهَكَ dini hanifen. Hanif olarak yüzünü dine çevir. Sırat-ı müstakim üzerine çevir. فِتْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِي فَتَرَ النَّاسِ عَلَيْهَا çünkü fıtra nedir dedik misakta olduğu bir meseledir. Allah'ın fıtratı nedir? O insanları o fıtrat üzerine yaratmış. Sırat-ı üzerine dedik ki tevhid ve şirk koşmamak. La <gülüyor> tebdile li khalkillahi Allah'ın yarattığını da kimse değiştiremez. Dâlike dinu Ve velâkinne ektheren nâsi lâ yâlemûn Bu da Çinci ayettir. Neyden ilgili? Misakla ilgilidir. Ee, evet bundan dolayı da bu fıtrat dolayından da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari Müslüm'de geçtirici bir hadiste diyor ki mâ min illa illâ yûledû alel hiçbir do çocuk yoktur illa ki fıtrat üzerine do doğar yani bir çocuk doğdu eskiden derlerdir bir adaya bırak onu hiçbir kimseyi görmese o çocuk büyüse aklı olsa idrak etse bilir ki bu kavunun cizli bir rabbi var o da hayri sever şerri sevmez ona yönelir İşte bu fıtrattır feabavahu <gülüyor> yuvahidanihi babası onun çocuğu yen yani yahudi eder av <gülüyor> yunassıranihi av yumaccisanihi yen mecusu eder yen yani hristiyan eder onu evet bu da nedir bu da misakla ilgili ayet, e, hadislerdir ayetlerdir. şimdi hadislere gelelim direkt mısakı açıklamakla ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam e, İmam Ahmed'in rivayet ettiği hadiste sahih bir hadiste Şeyh Albani de muntasihedür silsilede 1623 e, numara hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor "Ahadallahu'l mısaka min zahri Adem aleyhisselam." Allah subhanehu ve Adem'in belinden e, aldığın e, nesilden misak aldı. Binu'mâne, nu'mâne yani arafa, arafa yanında. Bu olay alimler düğürler nerede oldu? Hazret Adem'i Allah teala yer üzerine indirdikten sonra, bu günde Mekke'deki Arafat dağının yanında bir vadi var. O vadinin adı Nü'mendir. O vadinin adı Nü'mendir. O Bu olay racih olan, başka de var. Ama ehl-i sünnette racih olan bu misak meselesi, Hazret Adam yer üzerine indikten sonra Mekke'ye geliyor. Hazret Havva'yı orada buluyor. Ayrı yerlerde iniyorlar. Orada buluyor. Arafat'ta birleşiyorlar. Birleştiği anda, Arafat'ın yanında, o vadide, Nü'men vadisinde, Allah subhanehu ve teala, tecelli ediyor ora. Ondan sonra Hazret Adam'ın belini sağıyla siliyor. Zürriyet geliyor. Bu sahne O'nümen Vadisi'nde canlanıyor. Sonra Resulullah devam ediyor. Feahrace min sulbihi belinden kullu zürriyetin zaraha. Bütün zürriyetini kıyamet gününe kadar çıkarttı. Feneseruhum beyne yedeyhi kezri. Allah Teala önünde onları vadide böyle serdi. Aynen küçük karınçanın balası. Küçücük karıncalar var. Onun gibi serdi. Thumma kellemohum. Onlardan konuştu. Kibelen. Onlardan konuştu. Yüz be Vasitasız yani. Onlardan konuştu. Eleste Kum, Ben sizin Rabbiniz değilim. Ondan sonra o ayeti okudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, ne ayeti? Misak ayeti. O da kaçıncı ayettir dedik. A'raf surasında... 172, 73, 74. ayetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okudu. Bu hadiste nedir? Sahihtir. İmam Mehmet rivayet ediyor. Buradan ne anlıyoruz? Misak meselesi olmuştur. Misak meselesi haktır. Buna ehli Sünnet inanıyor ve bunu, bunu neden itikat ederiz ve amel ederiz? Şimdi bunların detaylarına hadisleri açıklarsan inşallah geliriz. İkinci hadis, ikinci hadis Enes İbni Malik'ten. Birinci hadis İbn Abbas'tan idir. İkinci hadis Enes İbni Malik'ten. Enes İbni Malik'ten rivayet olan hadis diyor ki yukalü li min ehlin nâr yevmel kıyamet. Kıyamet gününde cehennemde cehennem ehlinden bir insana diyenler ki melekler, cehennemin zabaniyeleri arayytum lewkâne al alal arzi min şeyin ekunte muftediyen bihi. <hâl feye kulune na 'im> Eğer senin yer üzerindeki bir malın olsaydı, isteseydin fidye verir miydin, bu güne düşmeyeceksin? Evet derdi verirdim. Melekler döner de der ki, bundan daha az bir şey istedik senden ama yapmadın. O da neydir? فَقَدْ أَخَذَ عَلَيْكَ ف۪ي ذَهْرِ آدَمَ اَنْ لَا تُشْرِكْ ب۪ي فَأَبَيْتَ اِلَّا الشِّرْكِ Babanın belinden seni çıkardırken allah Teala söz aldı senden dedi ki şirk koşma bana sen illa çişir şirk koştun. Bu hadiste Buhari Müslim'de geçiyor. Burada neyi anlıyoruz biz? Misak meselesi gerçektir, olay olmuştur. Şimdi bu olayın yine detayına ineriz. Üçüncü hadis. Hazreti Ömer'den rivayet oluyor. Radıyallahu anhu diyor ki Rasulluktan duydum Misakla ilgili sor, soru sordularına dedi ki İn Allaha Tebaarak O Teala Allah Tebaarak O Teala halak Adam Adam yarattı, sonra mashaaala zahrihi biyeminhi fاستخرج منه ذريته sagilan sildi mesettibelini zuriyetini oradan aldı. فقَالَ dedi ki خَلَقْتُهَا اُلَا اِلِجَنَّ وَيَعْمَلُونَ بِعَمَلِ اَهْلِ جَنَّ يَعْمَلُونَ Ben bunları cennet ehliye yarattım. bular da cennet ehli ameli yaparlar cennete girerler. Sonra bir daha mesetti Dedi ki bunlar cehennem ehlidir. Cehennem ehli ameliyden amel ederler. Bunlar da cehenneme girer. Buradan alimler diyorlar misak'ta mes'te allah Teala iki sefer mezhettir. Hazret adamın sağına mezhetti, cennet ehli çıktı. Soluna mezhetti, cehennem ehli çıktı. Kişsi de ayrı ayrı durdular. Evet, ondan sonra e, soruyor bir adam. E, diyor ki, فَقَالَ رَجُلُونَ يَا رَسُولُ اللّٰهِ Eğer bu allah Teala cennet ehlin yaratmışsa o zaman, cehennem ehlin, o zaman niye amel yapıyoruz? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah subhanehu ve teala Allah teala cennet ehlini yarattı. Cennet ehli amelinde ona nesip eder. O öldükçe cennet amelini işler cennete girer. Cehennem amelinde işleyen cehenneme girer. Bu, o hadisi de İmam Ahmed Tirmizi Abu Dawud Nesai İbn Habben ve sahih olarak e, kitaplarımızda geçiyor burada allah Teala cennet ehlini yaratırken burada bir şey var anlaşılmıyor kaderle ilgili bunun da açıklaması budur allah Teala seni yaratmadan önce sen yok uydun babanın belindeydin bile Hazreti Adem'in çıkarttığında seni belinden allah Teala dünyanın sonunu bildiği için biliyor Ahmet diye bir şahıs var yaratır onu ona da seçim hakkı verir o da seçim hakkını kötüye kullanır cehennem yolunu seçer Allah da böyle yaratır seni. Yani o değil ki Allah seni cehennem ehli yaratmış, iskür cehenneme gideceksin. Hayır, bu me kader meselesini bütün delilleriyle anlasak o zaman e, anlaşılır. Bu konuda böyle izah oluyor. Yani Allah dünyanın sonunu bildiği için ne oluyor? E, cehennem ehlini bilir nereye gider, cennet ehli de nereye gider. Bir diğer hadiste Abu Hurayra'dan rivayet olan Allah Teala diyor Adem'i yarattığında belinden sildi, e, mes etti. Onun belinden bütün yarattığı kıyamet gününe kadar çıktılar. Belinden döçüldüler. Diyor bir kısmı yüzleri bayazıydır bir kısmı yüzleri siyahıydır. Ondan sonra Hazret Adem'i Allah Teala yüksek kaldı. Bak dedi bunlar senin zürriyetindir. Hazret Adem'de yüzleri bayaz olanları gördü sevindi. Ya Rabbi niye bunların yüzleri bayazdır? Ben hadisi Arapçasını okumayacağım çok şuruyor çünkü niye bunların yüzleri bayazdır dedi Rabbim de dedi işte bu senin zürriyetlerindir. salih amel işleyen cennet, cennetlik, cennet cehennemli olan sonra sonra bir adamı gördü hoşuna gitti Hazret Adamın bu kimdir dedi dedi senin zürriyetinden olan bir peygamberdir o da Davud'tur. Hazret Adam Davud aleyhisselamı sevdiğine ona e ee, dedi ben buna verebilirim fazla. Dedi bunun ne kadardır dedi 60 senedir. E ee, Hazret Adem dedi ben bunun ben kendi ümrümden buna 40 sene veriyorum. Onun için Adem'e Hazret Adem'e Resulullah hadis devam ediyor. Diyor Hazret Adem'e Melekil maut geldiğinde dedi hâlâ 40 senem var. Dedi unuttun mu sen o 40 seneyi? Melekil maut dedi. Dedi sen unuttun mu 40 seneyi? Misak cününde oğlun Davud'a verdin. O zaman dedi evet at, unuttum. affet Allah Teala onu. Orada şey oldu. Ruhunu aldı. İşte bu, bu hadiste sahih olarak e, İmam Tirmizi rivayet ediyor. Hakim müstetrikinde Müslüm'ün şertiyle bunu rivayet ediyor. Bu da bu hadisleri ben aslında çok hadis var. Bu hadislerde biraz değişiklikler var için 13 biz bunları getiriyoruz. Abdullah bin Ömer as radıyallahu anh'a ondan bir hadis var. O da İmam Teberi eee etmiştir. Orada da aynen diyor ki e, bir e, aynı hadisi etmeyeceğim. Zaten fazlalıkları okuyacağım. Diyor ki: "Kala ehadu min zahrihi min Başından satsı nasıl böyle tararsın öne doğru dökülür içindeki şeyler. Böyle sildir Allah Teala mes -hetti. Döçüldü zürriyeti belinden diyor. Bir rivayette de Hişam İbni Hakim radıyallahu anhu bir sahabedir. Diyor ki e, bunu da İmam Beyhaki İmam Ahmet Hakim e, Elbani'yi de tesih etti. Diyor ki Allah subhanahu teala e, aldı e, şey, cennetliği, cehennemliği her çeşide kendi ameline göre o yola e, hidayeti nasip etti. Bunda da bu bir değişiklik var. Bir rivayette de bu derdeten Allah Subhanehu Teala diyor ki: "Hazret Adem'i yarattıktan sonra fadaraba kaffuhu yeminhu beline vurdu. Sağını Allah Teala'nın sağ elini Hazret Adem'in beline vurdu. Fehrecadruyyeten beyda kaenneha dara. Bayaz bayaz küçük dere, karınca gibi çıktı." Ve sol, sol beline vurdu. Onlar da siyah çıktı. Bunlar cehennemlik, bular cennetlik. Sonra hadiste fazla olan diyor ki وَقَالَ لِلَّذ۪ي فِي كَفْفِهِ الْيُسْرَ اِلَى النَّارِ وَلَا اُبَال۪ي Sağlarına ee, dedi siz cehennete gidin. Siz de cehenneme gidin. Benim de mülkümden hiçbir şey eksik olmaz. Bu hadiste sahihtir İmam Ahmet Bazzar Tabarani İbni Asakir rivayet ediyor. Hadis bu konuda çoktur ama bunlar yeter şimdi. Bu hadislerden ne anlıyoruz biz? Anlıyoruz ki misak meselesinden fıkıh çıkartacağız. Şimdi bu fıkıhları teker teker açığlayacağız. Misak biz genel olarak anlattık ama bunları hadislerden rivayetler geçtiğine göre açığlayacağız inşallah. Birincisi Birincisi mes meselesi. Allah Teala meshetti sağıyla Hazret Adem'in belini. Nerede? Bi vadi nu'man fi Arafa. Arafa'tan yanında o vadide bu bu olay o vadide oldu. O vadide Allah subhanehu teala belini meshetti. O mesten ne çıktı? Aynen tarak. Saçı nasıl tararsın böyle? Onun gibi döçülür. Böyle meshederken Allah teala Kıyamet gününe kadar Hazreti Adem'in ne kadar zürriyeti var ise hepsi belinden döküldü çıktılar. Bir rivayette de ki, rivayetler karışık olduğu için alimler diyorlar ki Cumhur-üleme dört imam diyor ki bu mes meselesi cennetlikler sağından cehennemlikler solundan çıktı. Bu birinci mesele. İkinci mesele bunu anladık. İkinci mesele işhat meselesi. Şahitlik kılma meselesi. Mesyettikten sonra, oları konuşturduktan sonra ne yaptı? Bulardan şahitlik aldı. Burada şahitlik hakkında e, ihlaf etmişler alimler dedik. Şahitlik nedir? Şahadet kıldılar kendi nefislerine. Bir rivayette de şahitlik dedikleri ee, hem kendi nefislerini hem melekler hem Allah Teala hem Hazreti Adam şahidlik kıldı. Ama şahit olanlar nedir burada? Şahadet neden dolayı olmuştur? Burada ikrar etmişler. Şahadetin de bir türlü sigası bazı hadis kitaplarında geliyor. Allah Teala sorduğunda oları ya ibadi lebbeyke ve sadeyka ya Rabbi, lebbeyke ve sadeyka, yani lebbeyke isticabi ettik sana saadeyizik yani senin istediğin gibi elin önündeyiz ya rabbi rabbimiz Allah Teala ayette geçtiği gibi eleyse bir rabbikum rabbimiz değil miyim fakalu bütün Adem zürriyetine dedi bela ya rab bela dedik, evet kesin olarak hata kabul etmeyen ya rab bu da ikrar meselesidir ikinci Çinji mesele e, dedikçe Çinji mesele pardon üçüncü mesele nedir Kısme, taksim olundular neye içiye bölündüler biri sağdan çıktı biri soldan çıktı Sağdakiler cennete giderler valla ubali dedi benim mülkümden hiçbir şey eksik olmaz bütünü cennete girse hiçbir şey olmaz o bir bütünü de cehenneme girse bana bir şey olmaz demek ki Adem oğlu zürriyeti, Yaratırken Allah-u Teala, mesyederken Hazreti Adem'in belinden öcünlük, öcün hakkına hepsi bellidir. Cehennemlükler, cennetlükler Allah ilminde. Başka bunu kimse bilemez. Dördüncü mesele, Allah-u Teala bazı hadislerde geçti dedi ki, Bular hepsi Allah Bunlar hepsi Allah-u Teala'nın karışıkıydır. Bir rivayette bunlar hepsi karışıkıydır, alimler diyorlar. Bazı rivayetler var Abu Umama Ben o rivayeti burada zikretmedim. O rivayette zayıf olduğu için burada zikretmedim. Hepsi karışık diyorlar. Bu rivayet zayıf olduğu için zikretmedim ama e, sahih olan e, sağ sol. Yani müminler sağda. Cennetlikler, kafirler, müşrikler soldaydır. Beşinci mesele misak meselesinde şahitlik etmek. Bulara kim şahit oldu? Şahit olan çimleridir, iyidir? Kim şahitliği yaptı? Birinci Allah subhanehu teala. ikinci kendileri nefslerine şahit oldular. ikrar ettiler. Üçüncü melekler dördüncü hazret adam ve havva Ana, anamız da oradadır, O da şahitlik oldu. Sonra semavat yer, yurt, bütün evrendeki insanlar. Altıncı mesele misak meselesinde hazret adamı gösterme meselesi. Allah Teala bu zürriyeti vadide sardığında ne oldu? Hazret Adem'i kaldırdı, gösterdi bunları. Nasıl bir denet sahneye çıkar önündeki bütün insanlar. Yani bir büyük ekranın önünde böyle Hazret Adem'in önünde gösterdi. Tabii bu arkadaşlar gaybi mesele olduğu için biz buna nasıllık akılda bunu idrak edemeyiz. Cennet cehennem gibi, allah Teala'nın zatı gibi. bunları akıldan idrak olmaz ama Allah-u Teala demişse benim zatım böyledir biz böyle inanırız. E, benim cennetim öyledir böyle inanırız. Biz bunu bilemeyiz. Bunun hakikatini sadece o bir dünyada anlarız. Allah-u Teala Hazret Adem'i mevkufta arz ettiğinde Hazret Adem bütün zürriyetini gördü. Bu şahidliğe de ikrar etti. İçlerinde fakiri var, zengini var, güzel suratlısı var, çirkini var, adam oğullarında yüzü siyahları var, beyazları var. Hepsini gördü. Davut Aleyhisselam'ı Hazret Adem'in hoşuna gitti tipi dedi bu Davut senin oğlundan bir peygamber olur. Ömrü 60 senedir 40 senede ikram etti. Bu olaylar nerede yaşandı? Hazret Adem meselesinde yaşandı. 7. mesele yedinci mesele bir de zürriyeti ne yaptı hadislerde geçtiği gibi bir de Allah Teala bu zürriyeti Hazret Adem'in beline geri verdi. Yani bu olay böyle kalmadı. Bu olay, bu sahne ikrar olduktan sonra, sahne bittikten sonra Allah Teala çıkarttığı gibi Hazret Adem'in beline bir de geri verdi. Demek ki bu mesele nedir? Bu mesele gaybi meseledir. Ama biz Müminler Allahu Teala her şeye kadir ise nasıl bizi yaratmış kadirdir, muktedirdir? Bunu da yapar kadirdir, muhtedirdir. Biz inanırız ehli sünnet olarak dört imam tabi olanlar akıl mantık yürüme, yürütmeriz burada. Akla paydos deriz. Akıl senin yerin değil. Çünkü akıl şeytanın, iblisin yaptığı gibi yerinde çalıştırmasan onu iblisin, sonucun iblis gibi olur. Allah'ın emrine karşı çıkarsın. Ama biz Allah'ın emrine uyarken aklı burada çalıştırmalarız. Aklı Allah'ın hikmetinde, e, Allah'ın e, ibadetinde, Allah'ın e, varlığını görmekte, e, kudretini görmekte çıkartırız. Demek ki burada e, 8 tane, 7 tane mesele var dedik. Mes, çıkartmak, şahitlik, ayırmak, ondan sonra hepsini birbirinden ayırdı yanında kat, katırdı şehadet getirdi Hazret Adem'e gösterdi ondan sonra bir de ceri çevirdi bu misaktan e, ilgili dedik ki ha, a, bir tane ayet var apaçuk birçok hadiste var hadisler aynen seviyede değil bir kısmı Bukhari Müslüm'dedir bir kısmı Kütüb Sitte'dedir bir kısmı Hasan'dir bir kısmı Sahihtir bir kısmı de zayıftır bir kısmı de alimler diyorlar nedir Mevkuftur. Ne üzerine mevkuftur? Sahabelerin üzerine mevkuftur. Muttasil değil yani Resulullah'tan değil. Ama mevkuf sahabenin de mevkufu. Alimlerimiz diyorlar ki itikadi mesele olduğunda sahabeler kendilerinden bir şey getirmezler. Ne getirirler kendilerinden? Bir şey getirmezler. Çünkü sahabe kendisinden bir şey söyleyemez. Şimdi bu misak meselesini bu kadar. Ama bunu bir toparlayalım ondan sonra meselelerine girelim. Biz ehl-i sünnet olarak biliyoruz ki bu misak hadisesi kesin doğrudur. Allah subhanehu teala sahih hadislerden bize bunu haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden gelmiş. Bunu biz inanarak ikrar ediyoruz. Buna inanıyoruz. Bu misak meselesi de nedir? Bu misakın iz bu misak'ı biz hatırlamarız tabi. Ama bu misak'ın izini nerede görüyoruz? İzini hayatımızda görüyoruz. O da neydi? neyle görürüz izini hayatımızda? Kalbimizdeki olduğu fıtratla o gerizet, fıtrat var. O neye ikrar ediyor? Allah Teala bizim Rabbimizdir, Halikimizdir, Malikimizdir. Ona sadece ibadet ederiz. Ondan başka şirk koşamayız. Onun için şirki sahih, doğru Tevhid üzerine olan, fıtrat üzerine olan nefisler ne yapar? İkrar etmez. Ondan e, uzak durar. Ama asıl mümin her zaman şirki buğz eder. Hakiki mümin şirki buğz eder ama fıtratı bozulan adam şirki ne yapar? Şirkin içine düşer. Ondan dolayı kalp, kalbi bomboş bıraksan Resulullah'ın dediği gibi fıtrat üzerine hemen ilç bir de neredeyse Allah bir şirki yoktur diye Ementu. Ama fıtratı bozulmuşsa o olur isyan eder. Hatta Allah istese onu hidayet verir. Bundan dolayı Allah Sübhanahu Teala İsra suresinde 167. ayette diyor ki: "Ve izâ massakumuz zurru fi'l-bahri dallâ mâ tad'ûn illâ iyyahü felmen neccâkum ilal-berr <gülüyor> a'raftum ve Kafura. Diyor ki sizi denizde ha? Denizde Sizi bir Fırtına korku Aldığında Allah'a tek başına dua ediyorsunuz Unutuyorsunuz şirk koştuklarınızı Sadece Allah'a yol Ne put ne hoca Ne evliyaullah hepsini unutuyorsunuz Sadece ya Rabbi bizi kurtar diyorsunuz. Ama Kurtardığımızda da sizi Unutuyorsunuz bir de Şirk koşuyorsunuz İsrar sürsün, surası. lukman sürsün der atıskızı. Ve Öyle dalgalar geldiğinde denizde, bulut gibi üzerlerine dua Allaha muhlasina sadece Allaha dua ederler. Fakat naja himi alberrri, emane, karaya geldiklerinde, fakat minhum muqtasid, bazıları sözünde durar, bazıları ve ve ve ve ve bazı sözünde durar, bazı bizim ayetlerimizi çibirleyen, zikreder. Ondan dolayı bu misak alma meselesi, öhüd alma meselesi ehl-i sünnet inancında nedir? Gaybi bir meseledir. Bu akıldan, mantıktan hiçbir imkanı yoktur buna ulaşmak. Keyfiyesini nasıl Allah-u Teala'nın gaybtir zatı bilmiyoruz. Onun için bizim üzerimize vacip olan nedir? Buna tam ikrar Tam teslim sadık bir imanla diğer gaybi meseleler gibi buna iman ederiz. Cennet cehennemi de görmemişiz ama iman ediyoruz. Bu misak aslında el-sunnet'dür, bir nürdür. Nürdür. Adem oğlunun kalbine bırakılır. Kalbinde bir nürdür. Bu nür ne yapar? Kalbindeki zulmü, cehaleti, hava, şehveti yok etmesi lazım. Ne zaman yok eder? Bu fıtratı sen destekleyeceksin. Neyle? Peygamberlerin gönderdiği nübuvvet risalesiyle. Bu fıtratına yaparız? Destekleriz. Desteklesek ne olur? Kalbe biz hacim oluruz. Ama bu fıtratı yalnız bıraksak, peygamberlerin getirdiği risalelerden desteklemesek neyle destekleriz? Toplumun, şeytanın vasıtasıyla verdiği bize şehvetler, cehalet, şirkten desteklesek bu fıtrat ne olur? Kalbe hacim olamaz. Kalbin hacimiyeti çıkar ondan nefise verilir. Ondan dolayı Nisa surasında 165. ayette Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. Rusulen mubeshirin ve mundirin. Peygamberler gönderdik size. Müjdeleyici ve öhüt verici. Le la yakuna lin ala Allah hucetun ba'd ar -rusulî. Hatta Allah Teala'nın üzerine kulları kıyamet gününde demesiler. Ya Rabbi biz bilmiyorduk. hicret kalkmasılar deyorsan. Ya Rabbi sen bize zulmetmezsin. Ama bize şimdi biz zulma uğruyoruz. Çünkü biz bilmiyorduk. Peygamberler gelir. O fıtratı peygamberlerin en büyük desteki kalbeçi o misak fıtrasıdır. Peygamberler gelir sadece o fıtratın tozunu alırlar. İnsanlar hemen dönerler. Allah'ı tanınırlar. Ondan dolayı Allah Teala diyoruz Allah'ın rahmeti olmasaydı sen hiç bunları toplayamazdın. İşte rahmet fıtrattır alimlerin bir kısmı diyor. Allah azizdir, izzet sahibidir. Hakimdir bilir ne yapıyor. Onun için peygamberleri göndermeden önce Allah Subhanehu ve Teala kimi göndermiş? E, insan oğluna bir peygamberlerin en büyük sermayesi tabiri caiz ise nedir? Fıtrattır. Ama şeytanın en büyük sermayesi nedir? Nefistir. Bak de insan oğlunda var Allah'ın hikmeti gereği. Nefis cehenneme götürür, fıtrat insanı cennete götürür. Ondan dolayı bir insan fıtrat üzeri olsa, fıtrat üzeri kalsa, bu hemen ilk tereddütsüz fıtratı bozulmamışsa, tereddütsüz tevhid daatını duysa hemen isticap eder. Ama fıtratı bozulmuşsa, şirkten, onun için bazı musulmanların da içinde, şer değil şirk başka, Müslümanların da içinde, bakıyorsun bazı insanlar, şirk, cemaatler, gruplar, şirk meselesi girmiş içlerinde yerleşmiştir. O şirk meseleleri ne yapıyor insanı? Bırakmıyor, engel oluyor. Sedd oluyor. E, timsek oluyor. Neyin önünde, o seddler neyin önünde engel oluyor? İşte tevhid davetinin, Bırakmıyor sen o Resulların daveti fıtratıyla birleşsin kalbele geçirsinler. Onun için kim peygamberleri yalanlasa anlamı geliyor fıtrat, fıtratını iptal etmiştir. Kim de çocukken ölse, he? tekliften önce ölen insanda ne olur? Müslümanların babaları dini üzerinedir. Bir Müslüman çocuk oldu cennetliktir. Ama müşriklerin çocukları e, üzerinde de ihtilaf var. Ama racih olan eğer idrak etmemişeler, onlar da allah Teala fıtrat üzerine onları da şey yapar. İnşallah oradan da bir sonra derslerde cevap vereceğiz. Fıtrat dedik nedir? Kıyamet gününde maziret kahar. Baba teklidi, gafletteydim. Bunlar <gülüyor> hiçbirisi kıyamet gününde geçerli değil. Çünkü e, allah Teala ee, sen fıtratı hatırlamıyorsan peygamberler gönderdi o fıtratı tazelediler bak fıtrat da nerede olmuş mekçede mekçe tevhidin semboludur misakın yeridir arkadaşlar mekçe dünyanın merkezidir mekçede Allah Teala melekleri yeri yaradarken melekleri gönderdi çabeyi yaptılar ondan sonra hazret ademi yarattı yerini gösterdi hazret adem onu devam ettirdi yaptı Ondan sonra Hazreti İbrahim ondan sonra bir güne kadar kıyamata kadar demekçe Ke'be devam edecektir. İşte bu misak nedir? Bu misak çok önemlidir. İşte onun için hadiste dedi ki Allah Teala senden e, buharide geçtiği hadiste Kitabul ül ehadith i l enbiya bab ve zurriyeti. Bab geçiyor. Ademin yaratışı ve züriyeti. Burada ne geçiyor? dür cehennemde Dediler senden daha az istedi Allah Teala Ama sen ne yaptın Ebeyte illa şirk Sen şirki seçtin İşte bu şirki kim seçtir insana Aa, Şeytan Neyle cehaletle Gaflatla Onun için baba istese Resulullah Nukta'yı koyuyor Baba istese çocuğunu O fıtratını Fıtratına gübre verir o fıtrat canlanır. Rusulları dinler. Baba istese o fıtratı bozar. Artık televizyon önünde, Adet Urfa'nünde, sukakta, okulda fıtrat bozulur. Bu sefer davetçileri kimse dinlemez. O da baba sorumludur orada. Evet. Bununla da ilgili Bakara surasında 257. Allah iman edenlerin velisidir. Dostudur. Yuxurcuhum min zulumat ile nur <gülüyor> zulumattan karanlıktan nüre çıkarırlar. Neyle çıkartır çıkarır? İşte fıtrat. Sen fıtratın, göbresin vermişsen kalbine. Allah Subhanehu Teala rasulları istiqab edersin. Walladine <gülüyor> <gülüyor> kafaru çifredenler, şirk koşanlar, evliye omut, <gülüyor> tağut. Tağutlarının da başı çimdir. Dostları olanın tağutlardır. Tağutun başı çimdir iblis. Yen yani de iblis'e uyan insan tağutları, yan taşıyan Beton yen, ağaç yen Bez parçası yen Evliyaullah dedikleri oları Tağut yerine koysalar bunlar Hepsi nedir? Tağuttur Ama hakiki Evliyaullahlar Asıl da senin elinden tutar Allah'ın yoluna götürür seni Fıtrat yoluyla sırat müstakimle cennete götürür Ama bir Evliyaullah dese Beni zor zamanda çağır Ben senin madedine yetişirim Seni kurtarırım Bu Evliyaullah değil bu tağut olur Evet يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ Nur اِلَى الظُّلُمَاتِ Tağutların tam tersine nürden alıp karnına اُولَٓئِكَ أَصْحَابُ narihum fiha خَالِدُونَ Onun için Allah subhanahu wa ta'ala başka bir kutsu hadiste İmam-ı rivayetiyledür. rivayetiyle diyor اِنِّي خَلَقْتُ Ben kullarımı hepsini hanif yarattım. Hepsi anadan doğar haniftir. Hepsi fıtratı temizdir ve onlarm ve onlarm atethum şeyatinu şeytanlar gelir musallat olur ona, dinlen fıtratların bozar hadisin devamı diyor e, وحرمت عليهم ما حللت لهم وحرمت وحرم وحرمت aleyhim ما أحلت أحلت أحللت لهم Şeytan gelir. halalları haram, haramları haram kılar. Ve emrettuhum ve emrettuhum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Hadis devam ediyor. Şirk hoşallar olmadıktan dolayı. Ondan dolayı arkadaşlar, ehli sünnet itikadına göre bu fıtrat meselesi, İy misak meselesi çok önemlidir. Ama misak tek başına hüccet olur mu? Olmaz. Neden olmaz hüccet tek başına misak? Çünkü misak Tamam kalpte var o misakı tezelemek için alimler e, şey e, peygamberler risale getirecekler. Peygamberlerden sonra alimler risale getirecekler. Onun için kıyamet gününde eğer bir peygamber gelmediyse bir kavmu azap vermeriz. Allah subhanehu teala diyor. Yani bir tane tebliğ olmamışsa, hüccet kalkmamışsa o onaydan muhaseb olmaz. Bu da Allah subhanehu teala'nın adine yakışır. Evet bu misakla ilgili benim olduğum e, yanımdaki bu kadar meseleler. Ama bir de gelelim mesele. 40 kusur meseleler var. E, elimizden geldikçe kısa keserim bazıları toplayalım. Aslında 60 kusur mesele ben toplamıştım. Bir kısmını atlatacağım çünkü derste şey yaptık bir kısmını da kısa olarak geçeceğiz. Birinci mesele misak meselesi nedir diyor. Misak meselesi budur ki Allah Teala kısacası bizden, kavulden, amelden, insanlardan bir söz almış. Babamızın belinden indirmiş bizi bir söz almış. Misak nedir? O söz ne demiştik o sözde? Allah tektir, onun şeriki yoktur. İbadet sadece Allah'a olur. Bunu da biz ikrar etmiştik. O ayette geçtiği gibi Evet diyor. Şehidine. Bu birinci mese meseledir. Misak diyor neyle alındı? E bu birincide anlattığımını misak tevhid alındı. Misak babında arkadaşlar çift çi fıkıh çıkartırız. Birincisi misak Allah Teala ikrar ettirdi. Ben tekim şerikim yoktur. Sadece bana ibadet edin. Bunu da size fıtratınıza bunu ekiyorum. Şirkten de beri gelin. Bunu da biz ikrar ettik. İkinci mesele İkinci mesele yani birincisi tevhid fıtrattadır İkinci fıkıh, fıkıh, fıkıh misak meselesinde innehum misak e, meselesinde kadere iman var. Kadere iman nedir? Allah Subhanahu teala her şey onun tekdiri altındadır. Allah dünyayı yaratmadan önce bir kulu yaratmadan önde Hazret Adem'i yaratmadan önce biliyor Adem'i yaratır. Adem'in oğullarında Bin, e, 2011'de Ahmet'i yaratır, o Ahmet'te doğru yeri seçer, yan, yanlış yolu seçer. Bunu biliyor. Hazret Adam yaratılmadan önce. Onun için allah Teala'nın her şey kaderinde, meratibul kader, kaderin mertebelerinde ne var? allah Teala her şeyi bilir. Onun için ehl Sünnet'e muhalif gelen kaderiler, yani mutezileler, bunlar ne yapıyorlar? allah Teala'nın bilgisini inkar ediyorlar. Orada ne düşmüşler? Hataya düşmüşler. 3. fıkıh mısak meselesinden geybi meselelere iman etmektir. Arkadaşlar bizim dinimiz aslan geyiptir. Bizim dinimiz gayip dinidir. sekseni geyiptir. Çünkü Allah Teala dinin asasıdır, başıdır, her şeyin asasıdır, aslıdır. Zatıyla geyiptir bizim için. Kimse Allah Teala'yı görmemiş. Resulullah da billah Ehl-i Sünnet'in sahih görüşünde Allah-u Teala'yı İsra-Miraç'ta görmedi. Ama biz Allah-u Teala'ya adımız gibi tabir caiz ise tabi bilmiyorum Türkçede ne kadar doğru olur. Adımız gibi eminiz. Bir insan nasıl kendi adından emindir? Benim adım Abdullah sen eminsin. Adın Ahmet babanın adı Mahmud. Ben eminim. Benim adım Abdullah babamın adı Hamid. Bundan ben emin olduğum gibi Rabbim var. Eminim ondan ve kıyamet gününde eminim ben onu göreceğim. Onun cemalini, faizini göreceğim. Onun onun cemalini gördükçe cemalim benim cennette artar. say hadislerde geldiği gibi. Onun için bu misak meselesi gaybi bir meseledir. Allah ruhlarını yarattı. Hazreti Adem'in belinden çıkarttığı insanları ruhlerini verdi, bir de sonra ruhlerini aldı vesaire. Üçüncü mesele soru halinde meselen diyor ki, misak heccet olur mu insanların üzerine? Evet biz dersin sonunda dedik misak heccet olmaz. Neden heccet olmaz? Çünkü heccet olmak için Allah Teala diyor ben bir toplumu Resul göndermeden sorguya çekmem. Bu nastır, delildir. Misak sadece insan oğluna tabir ise, Türkçem ne kadar yeterliyse yani bir havantaj yani bir halk dilinde bir pas veriyor allah Teala kullarına. Bu misak meselesini bize ikram etmiş allah Teala. Misak meselesini bize vermiş ki hatta Resullarının acele bir şekilde hemen düşman girmeden neyini anlayalım? Resulların davetini kalbimizde yerleştirelim. Bu bir allah Teala'dan bize bir avantajdır elhamdülillah. Ama misak meselesiyden hicret olmaz. Diyor ki dördüncü mesele misak diyor. Teç başına hüccet mi yoksa onuyla başka şey lazım. E bu da onun tamamlamasıdır. Bu da nedir? Misak teç başına yetmez. Dedik ki misaka ne ister destek? E, Allahu u Teala'ya inanmak için üç tane e, mesele destek lazım. Birincisi misak meselesidir. İkincisi fıtrat meselesidir. Üçüncü Peygamberler ne yapmışlar? Risalet getirirler. Bu üçü geldi bir araya ne olur? Üçü bir araya geldi. İnsan oğlu üzerine hüccet kakar. E misaktan fıtratı zaten Allah Teala bizimden yaratmış. Misak aldıktan sonra bizden o insanın fıtratına yani o o, o, o misak insanla beraber nasıl insan yaratılır kalbi ciğeri var o fıtrat da manevi olarak kalbimizde yaratılmıştır. O misak. O misakın adı fıtrattır. Farkı budur işte misaktan fıtratında. Ondan sonra peygamberler gelir bunu destekler. Eydir misakı inkar eden yani yalanlayan Allah Teala ona azap verir mi? Hayır Allah Teala misakı inkar eden yalanlayan aziyet vermez ona. Neden aziyet vermez? Çünkü bilmiyor cahildir. Eğer peygamberler cesseler bize haber verseler deseler misak alınmış sizden biz o zaman ne yaparız? İnanmak onu zorundayız. Onun için misak taç başına hüccet olmuyor. Ehl-i sünnet alimleri İsra suresi 15'te geçtiği civa ayette ve ma kunnu muadibina hatta nab'at Peygamber göndermedikçe biz kimseyi azap azap vermeyiz, sorguya çekmez. Onun için kafirler misakı inkar etseler Allah Teala sormaz olardan niye misak inkar ettiniz. Onuyla sorguya çekmez. Niye peygamberimize, peygamberlerime, elçilerime, rasullerime ticabetmesiniz? Onıyla e, misak olur. Altıncı mesele, diyor acaba meleklerden misak alındı? Hayır, meleklerden misak alınmadı arkadaşlar. Misak Adam oğlu Jüriyeti sadece has bir şeydir. Bir de melekler e, itaate en itaatten e, e, yaratılmışlar. Yani şirk koşmak isteseler de. Esyan etmek isteseler de günah işlememek isteseler de yapamazlar çünkü sadece itaat yapabilirler yedinci soru mesele diyor ki cinlerden e, alındı mı hayır cinlerden de alınmadı bu ne melekten ne cinden zaten insan üç varlık yaratmış dünyada e, melek cin insan misak adam oğluyla has bir şeydir ama cinlerde ne var fıtrat meselesi var Cinler de fıtrat üzerine doğarlar, tevhid fıtrat üzerine. Oların da babaları, cinlerin de babaları istese e, şeytana uydurur, istese e, cinlerin de tabi insanların peygamberleri cinlere de peygamberdir. Diyor ki, Misak Hazreti Adam'dan alırken Havva'dan da mı alındı? Sekizinci mesele, evet. Misak Havva'dan da alındı, Hazret Adam'dan alındı çünkü Hazret Havva, o günde, o olayda, o sahnede mevcuduydur. Dokuzuncu mesele. Diyor ki peygamberlerin de bir misaki var. O misak nedir? Evet bu, bu, bu mesele çok önemli meseledir arkadaşlar. Şimdi peygamberlerden fıtrat misaki alınmıştır. Peygamberler de Hazreti Adam'ın zurriyetinde dahildir. Hazret Adem'den Resulullah'a kadar bütün peygamberlerden fıtrat misakı alınmıştır. Resulullah'tan da sallallahu aleyhi ve sellem alınmıştır. Ayrıca misak peygamberlerden alınmıştır. Evet Hazret Adem'den Hazret İsa'ya kadar kaç peygamber var ise hepsinden misak alındı. Ne misak alındı? Bir misak davet misak alındı. Peygamberlerden. Tebliğ misak alındı. Allah Subhanahu ve Teala Ahzab 7'de diyor ve iz ahadna minen aldık nebilerden mitaqhum mitaq aldık onlardan ve mink sennden ve min Nuhun. ve ibrahim ve musa ve isa ibn meryem ve minhum burada peygamberlerden tebliğ mitaq almış diyor ki bütün peygamberlerden mitaq alındık size risale gelecek Davat edeceksiniz sonuna kadar yılmadan davat edeceksiniz. Bu sözü almış özel kullarından ayrı peygamber kullarından kaç bin tane peygamber var ise hepsini alınmıştır. Sonra ayette diyor ve minka senden ve Nuh ve İbrahim ve Musa ve İsa. bunlar ulul azimdir. İkinci misak peygamberlerden alındı. Kim misak alındı peygamberlerden? Birinci misak davet edeceksin. Çinci misak Muhammed'e uyacaksınız. Allahu ekber. Ne kadar bir azim ümmetin biz ha ümmetin biz şahıs neferleriyiz. Mensübleriyiz. O ümmet nedir? Allah Teala bütün peygamberlerden Misa kaldır. Ne diyor Ali İmran surası 81. ayette? Dür cu ve idha ahad Allah mithaqan Allah Teala peygamberlerden misa kaldı diyor. Ve lemme ateyitukum lemme ateytukum min kitaben ve hikmetin. size verdim kitap ve hikmet. Kitap nedir? Allah'ın emirleri, hikmet Allah'ın e, yine verdiği emirlerdir. Thumma ja'akum rasulun sonra size bir resul geldi. Musaddiqun e, resul musaddiq lima ma'akum. Sizinle olduğu bütün e, meseleler, Allah'ın emirleri sizinle olduğu bütün verdiği emirler hepsi sizinle size geldiği bütün emirler aynasını o Resul'da getirir, destekleyerek getirir sizin dekini onaylayarak getirir لِتُؤْمِنُوا بِهِ eğer celse siz değilseniz ona iman edersiniz. Vali Bir de onu destekleyeceksiniz. Hayatınızı ko Koya... sonuna kadar onun arkasında duracaksınız. Söz aldı bunu dedi. Onlar ne dediler. Kalu qale akrartum, İkrar ettiniz mi ve aldınız mı? Üzerine sözünüzü aldık size. Veriyor musunuz söz? Ne dediler? Kalu aqrarna. Bütün peygamberler evet dedi bizi ikrar etti. قال فاشهدوا واني معكم من الشاهدين. Şahit olun kendi nefsinizde ben de sizinle sizdenle şahitlerdenim. Allahu ekber. Bir olayda Allah Teala şahit olduktan sonra o olay ne kadar hak meseledir. Eydir bir tane gelir bize diğer dinlerden karşı gelir. Dersiz kendi pazarınızı ısıtıyorsunuz. Öyle bir şey mi olur ya? Evet. Bizim dinimizde oluyor işte. Neden oluyor? Allah'ın kelamidir bizim dinimiz. Bak bu ayet 81. dönün tefsirine bakın alimler nasıl açılamış bunu. Burada alimlerimiz 5 meseleyle bunu ikrar ediyorlar. Birincisi hadislerde geçtiği bir kıyamet gününde mahşer gününde o duruşta o zor duruşta güneş yaklaşır insanlar diğer hesaplar çesilsin giderler Adem'e. Adem der gidin Nuh'a. Nuh der gidin ona. Nuh der gidin ona. Hepsini yere gönderir. Hepsi itiraf eder. Diyerler bunun ehli Muhammed'dir. Muhammed şefaat edebilir size sadece. Demek ki bunu biliyorlar peygamberler. İkincisi miraya giderken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Olara imamlık yaptı. Hepsi peşinde düzüldüler. Bütün peygamberler Hazreti Adem bütün Hazreti İsa'ya kadar hepsi Resulullah'ın arkasında namaz kıldılar. Olara imamlık yaptı. Üçüncüsü bütün peygamberler hadiste geçtiği gibi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müjdesini vermişler. Dördüncisi, dördüncisi Hazreti İsa diyor ki ayette benden sonra bir peygamber gelir adı Ahmet'tir ona uyun. İşte bütün peygamberler haber vermişler. Ahir zaman peygamberini hepsi haber vermiş. Çünkü bunlardan allah Teala öhüd almış bütün peygamberlerden. Dördüncisi biz inanıyoruz ki Hazreti İsa ölmemiş. Sema'dedir. Resulullah onunla görüştü. Ondan dolayı bize göre hazret İsa hem peygamberdir hem sahabedir. Çünkü hal ölmemiş. Resulullah'ı da canlı canlı gördü. Dünya semasında. O iner şeriatten hükmeder. Resulullah'ın şeriatıyla. Resulullah'ın şeriatıyla hükmetmek nedir? Yani ona uyar. Bak hazret İsa uyur. Beşincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazret Ümer'in elinde Tevrat'tan gördüğü bir parça dedi. Ne yapıyorsun Ümer dedi? Bakıyorum buna. Kızdı Resulullah. Ya Ümer dedi. Vallahi bu günde Musa gelse burada, bana iman etmekten başka bir çaresi yoktur. İşte bu nedir? Buradan bellidir ki, misak peygamberlerden alınmış. Kim misak? Biri davet misakı, biri biri de Resulullah'a uymak misakı. eydir 10. mesele diyor Misak ilgili diyor, çafirlerin e, e, şeyleri, durumları nedir misak ilgili? Nasıl misak veriyorlar çafirler? Mesela o sahne e, Arafat alanında da ondan sonra nasıl misak verdiler bunlar? Bular çafirler de ehli ataşta nasıl misak verir? Allahu Teala Fussilet Suresi 11. ayette dedi, e, semavate dedi gelin yanıma eteyna tav'an ev karhan kaleta eteyna ta'i'in dedi gelin yanıma ister isterek ister isteyerek ister istemeyerek geleceksiniz onlar dediler biz geliyoruz isteyerek itaat ederek semavat vel ard onun için çafirler de misakını verirler ama mü, mükrehtiler ona tav'an değil müminler tav'an verir çafirler mükrah verirler 11. mesele diyor müşrikler e, çocukları bazı alimler dedik ki burada ihtilaf etmişler bazı diyor müşriklerin çocukları babalarına ilhak olur bazı diyorlar ki misaktan e, kalem yazmadan üzerlerine misaktan fıtratla e, şey olurlar onun için Allah subhanahu teala onları inşallah kurtarır 12. mesele Misak diyor Kur'an'da zikrolundu mu? Evet Kur'an'da dedik ki e, Araf Suresi 172 ve sonradan ayet zikrolundu. Ondan sonra detaylı olarak da fıtrat olarak zikrolundu. Misak diyor şeyi nereden geldi bu? Kelime, terim, fıkıh kitaplarımıza, itikat kitaplarımıza nereden geldi? Hadiste geçiyor bu. Allah diyor, Allah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَا بِنُعْمَنِ Misak aldı Resulullah'ın nasıyla diyor. E i̇yidir, 14. mesele diyor, neden bu misak Allah Teala aldı bizden? misak aldı bizden, Allah Teala hatta üzerimize hiccat kalksın. Bizim, aslında bizim için bir havantazdır. Bize bir destek verdi Allah Teala. Hatta o misaktan ikrar ederiz. Yani bütün varlıklar Allahu Teala'yı ikrar etmiş tevhidlüğüne, bir olduğuna ama o misak da bizim için bizimle bir sermayedir. Ona kadar ona mukayyet olsak 15. mesele Biz bu misakı diyor, hissedebilir miyiz Bugün de dünyaya geldikten sonra Yani hatırlarız Hayır bu misakı dünyada hatırlamaz. Ama bu misakı kıyamet gününde Hatırlarız ve ikrar ederiz Yani kıyamet gününde Cennette, cehennemde Mahşerde, hesap gününde Bu misakı hatırlarız Ama şimdi hatırlamaz. Ama e, bu da nedir bu da ruh İnsan İnsanoğlu nasıl e, ruh geldiğinde anasının karnında bir şey hatırlatmaz, nasıl doğdu hatırlamaz, bir yaşındayken, 6 aylık için nasıl çok şeyleri hatırlamaz ama videosunu çeksen, Aa diğer bu ben miydim? Anlatabildim mi? Ama a, insanoğlu da böyledir. Misak'ı hatırlamaz ama kıyamet gününde misak'ı hatırlar. Bunun bir mahsuru yoktur. Allah her şeye kadirdir. Dür misak nerede oldu bir mesele? Misak ee, Allah Teala cennetten Adem'i çıkarttıktan sonra dedik ki Hayvay Adem birleşti Kabe'de, Arafat'ta onun yanında bir vadi var o vadide bu olay oldu orada oldu. Başka rivayetler de var zayıftır. Olar önemli değil. 17. mesela e, Misak diyor e, e, Almanın içi şekli eee Misak alma nedir diyor? Misak alma söz almadır. Söz almadır. Yani ehit. söz veriyor musun bana bunu yapacaksın? Evet ben söz veriyorum imza atıyorsun altına. Bu misaktır. Nasıl alındı? İnsanlardan dilden alındı. İnsanlardan dilden alındı. Misakta neler oldu 18. mesele? Misakta dedik bizi konuşturdu Rabbil Alemin. Söz aldı bizden. Hazret Adem'in belini sildi. Zürriyetler oradan döküldü. Sonra önünde sarıldılar. Sonra e, Hazret Adem bunlara şahit oldu. Orada ikrar ettik. Allah bir şeriki yoktur. Rububiyeti, tevhid, ülihiyetini ikrar ettik. Ondan sonra cehennemlikler, cennetlikler orada ayrıdır. Bunların da üzerine melekler şahit oldu. Hazret Adem Hazret Davud'a ruhun ömründen e, verdi. E, Hazret Adem e, bayaz yüzlerini gördü sayra Bu mesele derste anlattıklarımızı hepsini e, şey yaptık. Eğidir 19. mesele diyor bunların tertipleri nedir? Bunların tertipleri saydığımız gibidir hemen hemen. Ee, işte önce Allah Teala meshetti ondan sonra zürriyet çıktı ondan sonra ikrar oldu ondan sonra şahitlik oldu. Ee, alma nasıl oldu diyor misakı Hazret Adem'in belinden nasıl aldı e, zürriyetini? Ee, Abdullah İbni Umur'un hadisinde dediğimiz gibi tarağı nasıl başına uğrarsın böyle döküldü. Evet. Ee, sonra e, 21. mesele bu zuriyet nasıl çıktı? O da aynen birinci gibidir. E, bu zuriyet nereden çıktı? Hazret Adem'in belinden çıktı diyor dedikçe. 24. 23. mesele e, diyor ki hadiste bir rivayetlerde diyor ki belinden bir rivayetlerde diyor ki umuzundan. E burada e, e, de hadise evet umuzundan dedi, demiştir çıktı. Burada rivayetler farkıdır. Sağ tarafından, ehli cenneti sol tarafından el. her şeye allah Teala kadirdir. Allah-u Teala hiçbir şeye aciz değil. Kaç kere, 25. yiyen yani 24. yiyen kaç kere mesyetti allah Teala? Asıl da e, bir kere mesyetti. Yen de sağa mesyetti, sonra sola, sola mesyetti. 25. mesele, e, zürriyetinden, Adem'in belinden çıkarttığı insanlar, bel, e, Ha, hadiste diyor ki zü, e, belinden e, ayetlerde diyor e, bellerinden oğlu'nun belinden burada da ihtilaf yoktur e, bir rivayette Hazret Adem'in belinden çıkarttı zürriyetini bütün zürriyetini bir rivayette birinci kuşağı çıkarttı ondan sonra olanın bellerinden o bir kuşağı olanın bellerinden o bir kuşağı böyle çıkarttı bu da bir rivayettir kisi de Allah Teala her şeye kadirdir. Olay olan bizim meselede allah Teala her şeye kadirdir. Buna inanıyoruz. Evet 27. mesele diyor ki zürriyetleri e, çıkartan da onda ruhlerini allah Teala yarattı mı? Aynen bu ruhler mi? Evet bu soru güzeldir. allah Teala e, bu ruhleri e, yarattı. E, ruhle ilgili evet bunları zürriyetleri çıkarttı bellerinden Küçük zere kaderice. Zere de hadiste geçtiği zere kaderi Küçük karınca kaderidir. Eydir bu ruhlar o ee, Bazı alimler dediler bu ruhlar o ruhlerdir. Hata yaptılar ehl sünnette. O da İbni Hazim gibi zahir alimler. Ama ehl-i dört imam icma olan o ruhler ayrıydır. Allah Teala ruhu verdi ondan sonra kendi ruhundan başka e, yaratır. Ama Allah Teala her şeye kadirdir. Çünkü o Hazret Adem'in belinden aldı. E, aldığını bir de geri verdi. O ruhları orada şey yaptı. E, ruhları e, verdi olara canlandırdı olaları. Bunların datayını Allah subhanehu ve teala daha iyi bilir. Bir 30 e, uzuncu mesele diyor. Nereye gitti? Onlardan? Ondan sonra bu züriyet Hazreti Adem'in beline döndü. E, misakın e, meseleleri neleridir? E, misakın meseleleri tevhidi karar etmek, şirk koşmamak, e, meseleleri bulardır. Orada neler oldu? E, şah, e, şahitlik oldu. O şahitliklerin erkanı nedir diyor. Erkanı e, şahitlik alan, şahit olan Allah'tır. Şahadet eden zürriyettir. E, bir de şah, e, kendi nefsine şahadet eden zürriyettir. Neyin üzerine şahadet ettiler? Tevhid ko ko ko koşmamak, şirk koşmamak. Şah, e, kimler şahit oldu bu olaya? allah Teala, melekler, Hazreti Adam, Hazreti Havva, e, bütün yer, gök, hepsi şahit oldu. Evet, so, e, bu meseleler çoktur ama en önemlilerini şey yapacağım. E, oğlu neye şahitlik ettik orada? Dedik ki, insanoğlu neye şahitlik etti? Kendi nefsine şahitlik etti. E, ne de şahitlik etti? İnnehu şirk koşmasın. Evet, işhatten misakın farkı nedir? Yani şahitlikten misakın farkı nedir? Şimdi misak söz veriyorsun, de o sözü onaylıyorsun. Evet, misak dedik sağlam bir söz veriyorsun, ben bu sözünde eriyim diyorsun, imzanı atıyorsun. Hikmet nedir diyor ki şahitliğe misak alındı? Hikmet şudur, kıyamet gününde ayette geçtiği gibi, misak ayetinde geçtiği gibi, demeyin biz bilmedik, gaflettaydık, ikinci babalarımızı taklit ediyorduk. Bunlar reddolunur kıyamet gününde, peygamberler geldikten sonra. Evet, ondan sonra diyor ki, misaka kim şahitlik oldu? Dedikçi melekler, şeyler. Sonra, eee, Ha, diyor ki ne neyle şahidlik etti? Ee, kendi lisanlarıyla yoksa manevidir. Hayır. Manevi diyen Ehl-i Sünnet'e muhalefet etmiş. Biz inanıyoruz. Allah Subhanahu Teala insanları orada yarattı. Rühlerini de verdi. Hepsi şahidlik ettiler. Ee, neye şahidlik ettiler? Hakkıyla şahidlik ettiler. Dillen, kavulle şahidlik ettiler, ikrarlık ettiler. Yani bu manevi mesele değil. Nasıl aynen zihniyet, akılcılar ne diyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsra miraca miraca gitmedi. Neyle gitti? Ruhu ciddi. Hayır. Ruhuyla bedeni gitti. Burada da işhad e, şeydir. Biz bunu hissedebilir miyiz? Hissedemeyiz dedik ama kıyamat gününde bunu hissederiz ikrar ederiz. E, i̇nkar edenler bunu dedikçe e, bir şey olmaz. Sorguya çekilmezler ama peygamberler geldikten sonra Sorguya çekilirler. Ee, şehadetin sigası nasıldır? Onu da biz derste dedik. Elestubu rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bela dediler. Ee, bir de e, burada e, bu zuriyet o olayda kaç ayrım oldular? Neler oldu orada? Yani kaça ayrıldılar? Yemin ehli sağ ehli yemin eee Ehli yemin şahitlik etti. Ehlişimal üzerine. Ehlişimal ehliyemin üzerine yemin etti. Her kişi birbiri üzerine yemin etti. Yani orada cennetlikler e, evet biz cennetliyik bunlar da cennemlikdir. Onlar da dediler biz e, ataşlığı hepsi birbiri üzerine ikrar etti. Melekler de bunları ikrar ettiler. Bunlar hepsi orada oldu. Bunlar hepsi orada bulundu. Evet. E, ondan sonra eee soruların hepsi atlatayım fazla olmasın. Sahabe bunun bu konuda ihtilaf etti mi? Hayır sahabe bu konuda ihtilaf etmedi. Ondan dolayı Hazreti Ömer hadisi rivayet etmişken dedik. Sahabe bu konuda ufak tefek meselelerde ihtilaf etmişler ama ona ikrar etmekte. Tevilsiz ikrar etmekte. Tevil etmeden, akıl mantık sokmadan ona ikrar etmişler. Ehl-i Sünnet'te muhalif olanlar var mı bu konuya? Evet, bazı alimler maalesef mu muhalefet ettiler bu konuya. Ee, Bunlar da mesela Şeyhül İslami bin Teymiye, İbn-i Kayyim, İbn-i Kesir, İbn-i Abil İz e, şey, e, e, tahavvî şerhinde bazı konularda muhalefet ettiler. Cenel muhalefeler, e, kaderiler, muteziler, onlar dalalet ehlidler. Ama muhalefet edenler de İbn Teymiyecibi e, bu konuda e, inşallah onu da başka zaman açıklarız, delillerin getiririz. Delilleri, onlar meseleyi başka bir yorum e, yaptılar ama onların da ihtilafı sonuçta e, i, i, ittifak eden tarafları var. İnnehu onlar ittif onlar Cumhurdan ittifak ediyorlar ki bu misak olmuştur. Hakikatiyle e, bu misak e, hüccet olmaz peygamberler gelmese. Bu misak fıtrattan destektir. Allah Teala mesjetmiş e, Hazreti Adem'in belinden çıkartmış. İhtilaf ettikleri mesele nedir Ehl-i Sünnet'ten? Onlar diyorlar ki misak diyorlar fıtrattan ayrı bir şeydir. Biz dedik misak sonradan canlanmış fıtrat olmuştur. Bunlar diyorlar ayrı ayrıdır. Misak ayrıdır fıtrat ayrıdır. Allah Teala diyorlar ki Adem oğlunun belinden e, bu zürriyetini e, e, çıkarttı ama orada e, şey almadı olardan e, aldı misakı da ama bu kalem ve şeyde mesmûh eşiten bir kalemdir hissidir aynen burada da ittifak ediyorlar yani el Sünnet'ten. bazı ayetleri e, ayetleri misak ayetini daha değişik tefsir ediyorlar. Bazı hadislerde de e, apaçuk meseleler var için o hadisleri zayıf ediyorlar. Ondan dolayı bir hafif ihtilaf çıkmış orta yerde. O da çok mesele değil. Kaderiler niye misakta e, soru? Kaderiler niye misak'ta e, ihtilaf ettiler? Sebep ihtilafları nedir? Olar diyorlar ki kulların emelleri Allah Teala bilmez. Yaptıktan sonra bilirler. E bu nedir? Bu dalalettir. Allah-u Teala insanı yaratmadan önce bilir. Şey olur. kader bilir. Bu türlü meseleler işte şeydir. En son soru diyelim. Yani en sondan bir önce bir soru. Diyor ki cehalet misakı bilmeyen tekfir olunur mu? Cehalet olarak kabul olunur mu? Burada da alimler diyorlar Hayır, hatta rasullar gelmese kabul olunmaz. Ne zaman kabul olunur? Ne zaman ki Resul geldi kabul olunur? En son soru da diyelim. Gafletten teklit, bunlar <gülüyor> tekfire engel mi? Avârdil ehille gibi, normal hüccetler, şey, engeller gibi engel mi? Hayır, gafletten teklit, tekfire engel değil. Ben gaflettaydım. Ben baba, e, babalarımıza uyurduk. Yani biz geldik, gözümüzü gördük. Bu tarikattayız, o yoldayız, bu yoldayız. Bunlar hüccet değil kıyamet gününde. Geçerli değil terazide. Ama e, engel olan hüccetler nedir? Mesela bir deneme meccübdür, aklı yoktur, yani bir tane e, bayıldı. Bu türlü meseleler e, engeldir. Bunlar engel olmazdır. E, evet, bu kadar e, misakla ilgili. Kısacası misak Bizim akidemizde Ehl-i Sünnet akidesinde olmasa olmaz bir meseledir. Akide de inanıyoruz misaka. Allah subhanahu Teala taala adam oğlunun adam oğullarını belinden almış, ikrar ettirmiş. Bu bizim için bir tevhidin havantacıdır, bizimlendir. Ona bu şekilde inanıyoruz. Allah hepimizi tevhidle, tevhid yolunda, sırat-ı müstakim üzerinde gitmeye nesip eylesin. Alimlerimizin dört imamın itikadında ve amelinde oların peşinde getmeyi bize nesip eylesin. Oların yolundan ve sıratı müstakiminden ayırmasın.